Şimdi bir diğer soru çokça gelen bir soru namazların cemi meselesi kardeşler namazların cem edilmesi. Yani kişi seferi değilken evinde otururken veya iş yerindeyken namazı cem edebilir mi edemez mi konu budur. Bu konunun gündeme gelmesi veya çok sorulmasının sebebi Sahih üstünde geçen i̇bn Abbas'tan bir hadis vardır. i̇bn Abbas bir gün hutbe okuyor bir kadın namaz namaz geçiyor diye işarette bulunuyor i̇bn Abbas devam ediyor hutbesine Kadın yine namaz geçiyor Filan diyor ee, Yine Devam edince e, i̇bn Abbas ey kadın diyor Dinimizi bize mi öğreteceksin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Hazarda yani Seferi değilken ve yağmur yağmaz iken iki namazı cem etmiştir diyor Babu cem beyne salateyn e, Fil hadar İmam Müslim bu hadisi burada zikrediyor Hadisin zahirine baktığınız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir mazeret yok iken ne yapmıştır? Namazı cem etmiştir. Bundan dolayı bizim selefi kardeşler özellikle Adana, Antep, Hatay civarındaki tam selefi. Ben onlara diyorum siz tam selefisiniz. Biz yarım selefiyiz. Bizim tam selefi kardeşler çay deminden selef ceminden belli olur derler durup dururken. Cem yaparlar idi eskiden Şimdi ne yapıyorlar uzun süredir görüşmediğimiz için Bilmiyoruz Bu konu çokça söyleniyor Kardeşler şimdi önce şunu bilelim Dinin asılları vardır Dinin asıllar derken tevhid değil Yani ibadetler bellidir İbadetlerin şartları bellidir Ve bunlar hakkında bir asıl vardır Mesela Abdest El yıkanmak zorundadır Bir sığa kadar bu asıldır Yüz yıkanmak zorundadır. Ayaklar yıkanmak zorundadır. Baş mes edilmek zorundadır. Bu asıldır. Ramazan ayında oruç tutmanız bir asıldır. Bu dinin yani getirmiş olduğu bu ibadetin aslıdır. Oruç ibadetin aslı Ramazan ayında oruç tutmaktır. Asıldan çıkabilir miyiz? Elbette çıkabiliriz. Ne gerekir? Bir zaruret, bir ihtiyaç, bir illet. Bir delil gerekir asıldan çıkmak için. Ramazanda oruç tutmak, tutmamak olabilir mi? Olabilir. Hastaysak veya yolcuysak ayet vardır. Ayağımızı yıkamak abdest asıldır. Yıkamasak olur mu? Elbette olur. Elbette olur. E, mest giyicisen olur hadisi vardır bak. Asıldan çıktın. Ne yaptın? Asıldan çıktın. İşte namaz iki rekat kılabilir miyiz? Elbette kılabilirsin. Çünkü seferdesin. Seferdeyken ne yapabilirsin? Asıldan çıkabilirsin. Yani asıldan çıkmak için mutlaka delil üzerine bina edilmiş bir illet, bir sebep lazım. Böyle aklına göre asıldan çıkamazsın. Şayet bir ibadette birden çok tercih varsa Allah teala zaten ya bunu yapın, ya köle azat edin, ya on fakiri doyurun veya veya veya yani ev edattığıyla ya şunu yapın ya bunu yapın der. Orada tek bir asıl yoktur. Ama bir ibadette tek bir asıl var ise, bir ibadette tek bir asıl varsa ondan çıkmak için mutlaka ne lazım? Bir kaline lazım. Onu taksis eden bir delil lazımdır. Namaz inne salate kimet alel minine kitaben mevbuta namaz müminlere vakitli belirli bir vakitte Vakitleri ta'yin edilmiş bir şekilde farz kılınmıştır. Bu da icma ile beş vakittir. Senin için asıl olan nedir? Senin için asıl olan beş vakti kılmandır. Anlaşıl değil mi? Senin için asıl olan beş vakti kılmandır. Peki bu beş vakitten çıkman için delil lazım nedir o da? Seferdeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç vakta indirmiş, cem etmiştir. Yine yağmurlu olduğu günde üç vakit yani cem etmiştir. Namazı birleştirmiş. Öğle ile ikindiği akşam ile yasını atmıştır. Birleştirmiştir. Peki bu hadise ne diyeceğiz? Böyle bir hadis var. Tirmizi, İmam Tirmizi diyor ki benim kitabındaki hadislerin tamamıyla alimler amel etmiştir. Bazı hadislerle hambeli alimleri bazı hadislerle eee Hanefi alimleri bazı hadisleri ama benim kitabımda yani Hanefiler bazı hadisleri kabul etmemiş olabilir benim kitabımda ama Şafi'ler onunla amel etmiştir. Şafi'lerin amel etmediği hadisle Malikiler amel etmiştir. Bunu niye söylüyor? Bunun için söylüyor? Çünkü Tirmiz'in kitabı Sünendir. Sünendir kitaplar daha çok amel edilen hadislerin üzerine bina edilmiştir. Kendisiyle. Amel edilen yani isnattan daha çok o hadisle amel edilmesi daha önemlidir. Bunu tabi biz usul derslerimizde özellikle blogul meramın girişinde uzun uzun ne yapmıştık bunu anlatmış idik. Ha Benim kitabımda diyor bütün hadislerle amel edilmiştir iki hadis ayrış diyor. Birincisi içki içenin dört kere içki içenin e, öldürülmesi konusu diyor. İcma ile bununla amel edilmemiştir. İkincisi diyor işte bu hadisi diyor İbn Abbas hadisini e, mazeretsiz cam hadisiyle icma ile ne yapılmamıştır icma ile amel edilmemiştir diyor İmam Tirmizi. Tabi İmam Nevevi buraya itiraz ediyor. Diyor ki Tirmizi'nin içki içenin öldürülmesi konusunda söylediği doğrudur diyor. Onunla hiç kimse amel edilmedi. İcma ile amel edilmedi. Ama bu Mazaretsız daha doğrusu seferde değil mukim iken cem konusu bu böyle değildir, bunla amel edilmiştir. Bazı alimler diyor yağmur sebebiyle ile İmra Abbas hadisini etmişlerdir ve İmam Nevevi bu tevvelleri getiriyor. Yağmur sebebiyledir diyor ve Nevevi devamında diyor ki bu görüş zayıf bir görüştür çünkü hadisin başka bir versiyonunda yağmur yokken Rasulat cemetti ifadesi vardır bu görüş yanlıştır diyor. Başka alimler demiş ki burada hava bulutlu idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> bulutlu olduğundan dolayı cemetti Bu görüşte yanlıştır diyor. Çünkü havanın bulutlu olması öğle ve ikindi namazı hakkında söz konusu olabilir de akşam ve yatsı namazı hakkında ne yapılmaz ee, söz konusu olamaz diyor. Bir başka alimler şöyle tevil etti. Resulullah aslında burada cem etmedi. Sureten cemmiş gibi bir Fiilde bulundu şöyle ki Öğlen namazını son vaktinde kıldı ikindi namazını da ilk vaktinde kıldı Böylece ikisi ne oldu birleşti İbni Abbas şey İmam Nebevi diyor Bu da lafzın zahirine aykırıdır Lafzın zahirine aykırıdır Yine İbn Abbas'ın bizzat kendi durumunu delil getirmesi de buna aykırıdır diyor Ha şimdi Şimdi bir başka görüş getiriyor. Ahmet bin Hanbeli ve şafilerin birçoğu hastalık hali diye bunu tevil etmişlerdir. Zira hastalık hali sefer halinden daha güçlü bir zarurettir. Sefer halinde nedir? Daha güçlü bir zarurettir. İmamlardan bir grup ise alışkanlık olmamak kaydıyla bazı ihtiyaçlardan dolayı diye tevil etmişlerdir. Bu da İmam Malik ile onun ashabiyle bazı şafilerin görüşüdür diyor İmam Nevevi. Bakın arkadaşlar şimdi niçin tevil ettiler? Ha? Kül hadisine Allah'tırken ben ne demiştim? Eğer bir hadis, bir ayet ülema tarafından tevil ediliyorsa ayetin veya hadisin zahiri asla aykırıdır da onda. Nedir? Asla aykırıdır da onda. Ortada bir asıl vardır. Asla aykırı olduğu için ne yapılmıştır? Tevile gidilmiştir. Örnek vereyim. Kim bir kötülük işlerse ve o kötülük etrafını kuşatırsa onun yeri ebediye kalmak üzere cehennemdir diyor. Kötülük işleyen cehenneme mi gider? Hayır. Seyyiye burada tevhid edilmiştir. Niçin? Çünkü kişi günahlar sebebiyle cehenneme ebedi gitmez. Ne diye tevhid edilmiştir? Şirk diye tevhid edilmiştir. Çünkü kişiye ebedi cehennemlik yapan şirktir. Dikkat edin. Bunu unutmayın. Eğer bir hadis veya bir ayet... Hemen hemen alimlerin tamamı tarafından tevil ediliyorsa hadisin veya ayetin zahiri nedir? Asla muhaliftir. Demek ki bu hadise gelince ülema bak bir kısmı şöyle tevil etti bir kısmı böyle tevil etti diyor İmam nevevi. Niçin tevil etti? Çünkü asla aykırı. Asıl nedir? Asıl namazı beş vakit olarak kılmaktır. Sen de beş vakit olarak kılacaksın. Ve ortada böyle bir hadis var. Demek ki Başka bir mazeretten dolayı da yağmur yokken ve e, seferde değilken, mukimken namaz cem edilebilirmiş. Namaz ne yapılabilirmiş? Cem, edilebilir, cem edilebilirmiş. Bunun içinde bir mazeret gerekliymiş. Bunun içinde ne gerekliymiş? Mazeret. Ahmet bin Hanbel ve ile masının cumhuru ki bana göre de takdire şayan olan, daha doğrusu tercihe şayan olan görüş budur. Hastalıktır. Çünkü seferden veya yağmurdan daha zor bir haldir bu. Seferden ya da nedir? Yağmurdan daha zor bir haldir. Burada bir şey de anlatacağım. Evde oturuyorsun tek başına. Dur cümlemi bitireyim de öyle anlatayım. Bazen kendi derslerimi dinliyorum. Cümlem bitmeden başka bir konuya geçmişim. Yarım kalan cümle orada kalmış. Kusura bakmayın böyle hatalarımız oluyor. Ne dedik? Ne ee, Hastalık diye tevil etmişler. Çünkü hastalık yağmur halinden daha zor bir haldir. İnsan yağmur halindeyken mesleğe gidip namaz kılabilir ama hastayken gitmeye, gidemeyebilir. Hastaysa hastalığını bekleyip cem etmesi olabilir demişler. Yine de başka alimler de şunu söylemişler. Farklı mazeretler de olabilir. Biz burada hastalık görüşünü tercih edelim. Yine bununla birlikte ciddi anlamda iki namazı yani namazları ayrı ayrı kılmasına mazeret teşkil edilecek durumu olanlar mesela İstanbul'da yaşayanlar. Yani İstanbul'da yaşayanlar adam öğlen namazından sonra yola çıksa ikindi namazına belki şey yapamayacak. Evine varamayacak. Böyle durumlar oluyor değil mi? Adam... E Üç saat trafikte bekliyor, dört saat trafikte bekliyor. E, namazı kaçırmaktansa namazı cem etmek daha iyidir. Geçenlerde bir soru gelmişti bize. Bir arkadaş 12 gün müney, işte gece tüm gece çalışıyor, 12 de gündüz 12 de işten geliyor. Gündüz 12 de işten geliyor ve gece tekrar işe gidecek. Öğlen namazını kılıp yattığım zaman diyor, İkinci namazına kalkamıyorum ben. Diyor. Ben bu arkadaşa şunu nasihat etmiştim. Sen o işi terk et. Allah subhanahu ve teala için başka bir yerde ara. Allah subhanahu wa ta'la sana daha hayırlı rızık verir. Ancak bununla birlikte de gerçekten kalkamıyorsan veya kalktığında... Yani mesela ben uyandığım zaman mümkün değil tekrar uyuyamam. Mesela sabaha kadar oturdum. iki gün boyunca uyumadım. Sızdım kaldım. Yarım saat sonra beni kaldırırsanız bir daha uyuyamam. Ve bütün gün öyle işte uykusuz, yorgun, bitkin, halsiz geçer. Böyle bir durum varsa namazını cem et. Sen inşallah ikindiyle cem et. Öğleyle ikindiye cemi e, takdim yap diye kendisine cevap vermişti. Böyle durumu olanlar da namazları benim tercih ettiğim görüşe göre ne yapabilirler? Cem edebilirler. Şimdi arkadaş şunu yapma hakkı yok ama arkadaşlarım. Hani Resulullah yağmurda cem ya adam evde oturuyor dışarıda yağmur yağıyor öğlen namazını kılmayacağım iki namazıyla cem edeceğim böyle bir şey yok yağmurdan dolayı namazın cem edilmesinin sebebi arkadaşlar şimdi o dönemde cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde namaz cemaatle kılıyor değil mi cemaate katılmayan ancak münafıklar var onun haricinde kim geliyor namaza Müslümanların tamamı namaza geliyor yani cemaatle kılındığı için namaza gelmişsiniz, müthiş bir şekilde yağmur yağıyor. O insanlar tekrar evine gönder ve tekrar aynı yağmurda tekrar getir olmasın diye. Ya da yağmur yağıyor, durmasını bekleyip ikindiyle beraber kılmak veya yastığıyla beraber akşam namazını kılmak için namaz cem ediliyor. Yoksa evde otururken yapılan bir cem değildir bu. Allah değil mi? Allah Bu sorumuz da bitti. Bu kadar yeter inşallah. Şehadet. Şehadet, dile getirilendi Şahin